Resulullah'ın Hayatı Mustafa İslamoğlu Beşinci Kaset Bismillahirrahmanirrahim Kul ya eyhel kafirun la aabudu ma taabudun wa la antum aabidun ma aabudu wa la ana aabidun ma abadtum wa la antum aabidun ma aabudu lakum dinukum waliyati sidikallah utbe hashimin kardeşi abdüşemsin torunu utbe yani resulullah'ın kuzenlerinden olan Hepsi de aynı köke bağlı bulunan, merbut bulunan bu elebaşı Resulullah'ın yanından böyle karışık duygularla ayrılmıştı. Müşrikler anladılar ki gerçekten de karşılarında samimi bir dava adamı duruyor. İnandığına tam inanan, inancının bedelini ödemeye hazır olan ve inancını hiçbir şeye satmayacak olan bir dava adamı. Bu sefer müşriklerin teklifi farklı bir alanda gelişiyor. Yine kendi aralarında bir istişare sonucunda darun nedveden çıkan karar şu oluyor. Gidelim ona teklif edelim. Diyelim ki zararı yok. Biz senin tanrını, senin söylediklerini kabul edelim. Dolayısıyla... Senin dediğin biçimde kulluk edelim ama sen de bizimkileri kabul et. Sen de bizim Tanrımıza, bizim tapınma biçimimize, bizim hayat tarzımıza karşı çıkma. Biz de senin hayat tarzına karşı çıkmayalım. Bir sen bizim taptığımız gibi tap, bir de biz senin taptığın gibi tapalım. Diyelim, gelirler ve teklifi iletirler. Resulullah hakikatler dediler. Ve tebessüm eder. E ilahumme Allah. Allah'la beraber bir başka Allah mı var ki? Allah'la beraber başka bir böyle bir teklifi getiriyorsun. Bakarlar ki olmayacak. Pazarlığa başlarlar. Tamam. Kızma ya Muhammed. Sen bir ay bizim ibadet ettiğimiz gibi ibadet, bizim klasik ibadetimiz gibi bizde 11 ay senin önerdiğin tarzda ibadet edelim. Onlar için problem yoktur. Onlar Allah'a da inanmaktadırlar çünkü. Biliyorlar bunu. Ama putlarına da inanmaktadırlar. Tabii bu pazarlıkta sökmeyince biraz daha inerler. Tenzilat yaparlar. Derler ki biz bir gün istiyoruz senden. Sırf Araplar içerisinde Bizim şerefimizle oynamayasın. Bir gün sen bizim taptığımız gibi tap, biz geri kalanın tamamında senin önerdiğin şekilde kulluk ederiz. Taptığın gibi taparız. İşte bu noktada Kur'an kesin ve net cevabı verir. Kul, Beki bu pazarlıkçılara, Ya eyyuhel kafirûn, ey kafirler yürühü. La a'budu ma ta'budu. Tapmam sizin taptıklarınıza. Ve la entum abiduna ma abud. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz zaten. Ve la ana abidum ma abettum. Ben asla tapmayacağım sizin taptıklarınıza. Ve la entum abiduna ma abud. Siz de asla tapmayacaksınız benim taptığıma. Ya da benim taptığım gibi tapmayacaksınız. لَكُمْ دِينِكُمْ وَلِيَ دِينِ Sizin dininiz size, benim dinim bana. De! Ey tevhid akidesinin mübelliği olan Resul der Allah. Bu konuda son ve kesin sözü söyle. Onlar bilmektedirler. İnançta bir gedik açılırsa, surda bir gedik açılırsa bu gedikten girmesi kolay olur. Onun için... Müşrikler, tarihin tüm batıl ehli gibi yalın kat, saf ve temiz imanlıların imanında küçük bir delik açmaya çalışırlar. Canım azıcık da ne olur ki? Mantığına saptınız mı eğer? O zaman bittiniz işte. Canım yüzde doksan beş o sana iman etsin. Yüzde e beş ne olur ki sen onunkine iman etsen? Deği verdiğin zaman bitmiştir. Geçen bir çevre raporu okudum. Çok ilgimi çekti. Çok ilgimi çünkü bir gram civanın tam yüz bin ton deniz suyunu yaşanmaz hale getirdiğini okudum. Bir gram civan. Bir kilo yağın bu kadar deniz suyunu yaşanmaz hale getirdiğini okudum. Çok ilginç. Demek ki küfür bir gram civanın deniz suyuna düşmesi gibi. Düşünün bir gram da değil. Bir kazan bala bir ölçek pislik, affedersiniz, katıldığını düşünün. Ya ne olur ki buraya düşen pislik bu balın orana vurursak yüzde biri bile değil. Yüzde doksan dokuzu bal olduğuna göre yüzde bir çok fazla da önemli değil. Yeriz diyebilen var mı? Mideniz alır mı? Olur mu? İşte şirk. Bundan daha beter bir şey. İman balına küfür pisliğini karıştırıp haşa Allah'a iman diye sunacaksınız. Bu daha çok kötü bir şey. Çok kötü bir ahlaksızlık. İşte bu işte. Hakla batılın karıştırılmış bir Surda bir gedik açılırsa, düşünün, gemide eğer bir çivi deliği kadar delik olsun, koca bir gemiyi batırır dibinden. Onun için ambarın dibinde şöyle bir parmak geçecek kadar delik olsun, koca ambar boşalır. Öyle değil. İman da böyledir, kalp de böyledir. Delik istemez, çatlak istemez. Bir çatlama Olduğunda iman oradan boşalıverir ya da dışarıdaki pislik içeri geçiverir. Onun için iman pazarlığa gelmeyen bir şey. Onlar da iyi biliyorlardı. Eğer Resulullah pazarlığa geliverseydi eğer, iş bitmiş olacaktı. Onlar için kendilerinin meşru addedilmesi önemli. Değil. Bizim meşruiyetimizi tanı yeter. Ama bakınız çok ilginç değil mi? Burada şimdi kim üstün? Kim üstün? Güç onlarda, para onlarda, devlet onlarda, Mekke'nin tamamı onlarda. Onların kabilesi daha kalabalık ama kim üstün? Evet inanıyorsanız siz mutlaka ünlünüz. Ama inanıyorsanız Üstün değilseniz biraz da inanmıyor olduğumuzdandır anlamıda. Üstün olan Hazreti Peygamber. Görüyor musunuz? Pazarlığa iş tavrını görüyor musunuz? İşte üstünlük orada tek başına kalsa da imanından tabize yanaşmayacak. Yanaş. Günler günleri kovalıyor. Mekke'nin dört tane kodaman kabilesi var. Bir tanesi Mahzumiler, Benû Mahzum biliyorsunuz. Reisi Velid. Ebu'l Hakem min yani Ebu Cehil'in amcası Velid. Ebu Cehil de Mahzumilerden. Hatırlayın. Erkam bin Erkan da Mahzumiler Resulullah'a evini ve sabrını, yüreğini açan o genç, o delikanlı. Bunlar sürekli Haşimilerle, müsaveme halindeler. Sürekli Haşimilerle hem pazarlık yapıyorlar, hem çekişiyorlar, hem rekabet içerisine giriyorlar. Mahzumiler ve onların lideri Velid. Velid. Bunun yanında Mekke'nin ikinci büyük odaman kabilesi, Abdümenaf kabilesi ki AbdüŞems oğulları da diyebiliriz bunlara, Utbe ve Şeybe kardeşlerin reisliğini yaptıkları ve Resulullah'a uzaktan büyük dedesinden akraba düşen bu kabile. Mekke'nin üçüncü büyük kabilesi ki bunlar hep reisliğe oynayan kabileler, Ümeyye, Benû Ümeyye. Harp ölmüş, yerine Ebu Süfyan geçmiş, Ben-i Umeyye'nin yeni taze reisi. Ve bu kabileler arasında Mekke'nin alttan alta da bir liderliğine oynama savaşı var. Ama her halükarda bunlar Mekke'nin üstü kabileleri ve bu saydığım isimler de bu kabilelerin liderleri. Bir gün Resulullah biliyor ki bu kabilelerden bir tanesi eğer imana gelirse gerçekten muzahir olacaklar İslam'a ama amcasını dahi ikna edebilmiş değil Resulullah amcası dahi Ebu Talib dahi henüz imana gelmemiş. Onun için Resulullah bir gün gözüne kestiriyor Velid'i. Çünkü Velid diğerleri kadar anut değil. Makul bir lider. Yaşlı olması hasebiyle de saygın biri. Hatta ahlaklı biri aynı zamanda. Mekke içerisinde sevilen biri. Ha, ahlaklı olması bizim bildiğimiz manada imandan gelen bir ahlak değil. İhsan ehli olması. İnsanlara yardım ediyor olmasından kaynaklanıyor. Çünkü zengin. Çünkü büyük ticari filoları var o dönemde. Özellikle Şam'a sefer yapan. Onun için de Beli'de. Varıyor bir gün Resulullah, Kabe'nin yanında tek yakalıyor ve ona anlatıyor, Kur'an okuyor. Tam o sırada Mekke'nin tanınmış amalarından, körlerinden bir tanesi geliyor oraya. İbn Ümmü Mektum geliyor ve diyor ki, ya Muhammed bana Kur'an oku. Geriden geriye bir muhabbeti var, bir sevgisi var. Resulullah'a bir sevgisi var. Müminlere bir yakınlık duyuyor, yürekten bir yakınlık. O anda orada buluveriyor Resulullah'ı ve Ya Muhammed gözü de görmüyor, sese geliyor Resulullah orada, velide davet yapıyor. Ona Kur'an okuyor, gözü de görmediği için sese geliyor, Resulullah'ın omuzuna vurmaya başlıyor. Ya Muhammed bana Kur'an oku. Tabii Resulullah o anda ne yapıyor? Bildiği falan yok. Karşısındaki kim? Onu da bilmiyor, görmüyor çünkü. Resulullah pek aldırmıyor, bir daha omuzuna vuruyor. Bana Kur'an oku. Bir daha omuzuna vuruyor. Resulullah şöyle yüzünü ekşitiyor ve geri velide dönüyor. O anda Allah'ımızın hoşlanmadığı bir hareket olarak hem tarihe geçiyor hem Kur'an'a. Ebesa <gülüyor> ve tevvallah. Yüzünü astı, ekşitti ve yüzünü döndü. Şehresini astı ve yüzünü döndü. Enca'ehu'l-a'ma. <gülüyor> çor geldi diye. Vama yudrike leallehu yezakka. Ne biliyorsun? Hadi o arınacak. Hadi o temizlenecek idiyse. Ev yezekkeru fa uhuzzikra. Ya da ona verdiğin öğüt fayda edecekse. Amma men istagfar. Şu müstagniilik eden Allah'a muhtaç değilmiş tavırları içerisinde burnunu diken adama gelince, sen telehur Sen tutmuş, onu adam etmeye, ona laf anlatmaya çalışıyorsun. Vma aleikum Allahu Hem sana ne onların masından? Ne lazım? Ve yes Fakat şu sana koşarak, şu sana yürekten, gönülden gelen. Ayaklarıyla değil, yüreğiyle koşup gelen şu adam. Ve huve O Allah'tan korkuyordu. Ölçü bu. O Allah'tan korkuyordu. O Allah'ı seviyordu çünkü. Fe ente anhu Sense öbürüne yöneldin onu bıraktın. Kelle. Kesinlikle böyle bir şey yapın. Hayır. İnneha tedbikira. İşte bu var ya, bu Kur'an. Bir, hatırlatın bir uyarıdır, bir tembihdir. Temenşâ ezekâra. Kim için bir uyarı? Bir tembihdir. Elbette ki söz dinleyen için, laf anlayan için, yüreğini açan için bir uyarıdır. Bir tembihdir diye devam edip gidiyor. Resulullah onun üzerine anlıyor ki, biliyor ki artık sadece ve sadece Uyarmakla mükellef, iletmekle mükellef ve yine biliyor ki Resulullah bu dinin geleceği sadece kodamanların omuzunda değil. Allah'a yaslanması gerektiğini, toplumsal kesimlerden bir tanesine yaslanmaması gerektiğini anlıyor. Orada niyetini bozmaması gerektiği uyarısında bulunuyor. Toplumsal katmanlardan herhangi birine, ...yaslanmak gibi bir zorunluluğu olmadığını anlıyor. Allah'a dayanmasının kendisi için yeterli olduğunu anlıyor. Mekke'nin yüksek tabakasının gelip gelmemesinin... ...hakikatin hakikat oluşuna herhangi bir şey getirmeyeceğini anlıyor. Aksine bir şey daha anlıyor ki... ...bu dinin doğal müttefiki ezilenlerdir, horlananlardır. ayaklılardır, başı kabaklardır. Onu Zaten bu bir dönüm noktasıdır. Bundan sonra özellikle Rasulullah kölelere yönelecektir. Çok iyi. Aslında bir sosyoloji dersi veriliyor burada Resulullah. Toplum nasıl değerlendirilir? Allah'ın baktığı yerden bakınca toplum nasıl gözüküyor? Hangi kriterlerle değerlendireceksiniz toplumu? Kim önemlidir, kim önemsiz? Allah'ın baktığı yerden bakınca bizim değerlendirme kriterlerimiz... ...daha da farklılaşıyor. İnşallah burada kriter koyuyor. Ve bu davetler... ...tabii ki ardı ardına geliyor. Birbirini kovalıyor. Ancak öbürleri de boş durmuyorlar. Velid, Muhire, Utbe, Şeybe, Ebu'l-Hakem, Ebu Cehil yani. Bunlar sık sık bir araya geliyorlar. Ve fikir teatisinde bulunuyorlar. O ara... Şöyle bir propaganda yayıyorlar. Diyorlar ki tamam peygamberlik gelmiş olabilir. Lakin problem şu. Peygamberlik bula bula Abdülmuttalib'in yetimini mi buldu? Peygamberlik gelecek olsa bu toplumda velide gelirdi. Ya da Taif'in efendisi Ümeyye bin Ebi Salt Esrakafi'ye gelirdi. Ne ona, ne buna gelmeyen peygamberlik buna mı gelecek? Üstelik eğer toplumda cömertlikse, en cömert olan velib. Çünkü en çok servet onun. Hacıları sulamaksa, binlerce hacıyı hiçbir karşılık almadan her yıl sulayan velib. Hacıları doyurmaksa Allah'ın konuklarını, binlerce kişiyi hilafsız her yıl ...doyuran, yüzlerce deve ve koyun kesen velid. Ölçülere bak. Ölçüler farklı. O halde peygamber olması gereken velid değil mi? Şimdi iş biraz daha farklılaşıyor. Yani peygamberliği olabilecek bir şey olarak kabul ediyorlar ama... ...bu sefer koydukları ölçüye uymuyor. İşte aslında abes suresinde ifade edilen de bu. Tam bu. Müstahmiler. Çünkü değerlerinin... ...başkaları tarafından nasıl görüldüklerinden kaynaklandığını sanıyorlar. Yani kişiye değerini Allah verir diyemiyorlar. Onun için de toplumun nazarındaki değerlerden yola çıkıyorlar. Kitlesel değerlerden yola çıkıyorlar. Bu noktada zenginlik onlar için önemli, cömertlik onlar için önemli... ...asalet onlar için önemli, asil bir kabileden gelmek... ...yine savaşçı sayısının çokluğu onlar için önemli... Yani bunların içerisinde gerçekten erdem sayılacak birçok şey var. Ama hakiki erdemin çok daha derinlerde bir yerde olduğunu unutuyorlar. Ve bütün bu sayılanların aslında yüzeysel bir erdem olduğunu, eğer toplumsal bakımdan toplumun değer yargıları bunları yargılamayacak bir durumda olsalar, bütün bu erdemleri bir gün içinde terk edeceklerini unutuyorlar. Yani... İyi desinler problemi. Allah ne der diye yapmıyorlar yaptıklarını. İnsanlar ne der diye yapıyorlar. Allah'ın yerine toplumu koyuyorlar. Onun için de burada Allah'a hoş gelen şeyi değil, kitlelere, yığınlara, kalabalıklara hoş gelen şeyi yapıyorlar. Ve bu bazen çatışıyor. İlahi değerlerle sosyal değerler bazen çatışıyor. Çatıştığında ilahi değerleri bırakıp sosyal değerlere gidiyorlar. Neden? Çünkü öldükten sonra yaşayacaklarına inanmıyorlar. Problem. problem. Toplumu Allah'ın yerine koyarken toplumdan peşin alıyorlar da ondan Allah vadeli verecek cenneti. Onun için inanmıyorlar. Problem bu. O sebeple de bu dönemde özellikle dördüncü, altıncı yıllar arasındaki inen ayetlerin tamamının yüzde doksanı ahiret inancı. İşte problem burada. İnanmıyorlar. Onlar dünyada yaptıkları iyiliklerin dünyada karşılanacağını biliyorlar. Öldükten sonra da iyi bir nam, iyi bir isim, iyi bir şan, iyi bir ad bırakmanın kendileri için en büyük nimet olduklarını, cennetlerinin bu olduğunu düşünüyorlar. Bakın. Problem temelde yatan bir problem. Görüyorsunuz. İşte bir meziyeti gerçek meziyet yapan, bir fazileti bir erdemi gerçek erdem yapan aslında o erdemin ne olduğundan daha önemli niçin yapıldığıdır. Yani temelinde yatan niyet. İnnamal a'malu binniyat. Amellerin, eylemlerin, fiillerin niyetlere göre ölçülüp tartılması da işte bundan. Bir insan bir kız çocuğunu besler, yetim bir kız çocuğunu, sokakta kalmış bir kız çocuğunu evine getirip besleyen bu insanın bu davranışı toplumsal normlar açısından geriden bakınca muhteşem bir fedakarlıktır, erdemdir. Ancak ya bu insan sokakta kalmış bu kız çocuğunu büyüttükten sonra kötü düşüncelerine alet etmiş. ...bunu kim değerlendirecek? Bunu Allah değerlendiriyor. Bunun farkını Allah koyuyor. O zaman... ...bu insanın dışarıdan bakınca... ...yahu ne kadar... ...büyük bir erdemlik dediğiniz... ...bu fiili... ...eğer bu niyetini öğrenseniz... ...Allah belasını versin diyeceğiniz... ...kötü bir davranışa girmez mi? Bu kadar da adilik olmaz ki... Diye ...demez misiniz? Peki bir zaman önce ya bu kadar güzellik olur ancak bu kadar fedakarlık olur dediğimiz bir davranış niyeti öğrenince bu kadar da alçaklık olmaz ki diyecek kadar değişiyorsa temel nedir? Değişen nedir burada? Niyet İşte Allah kalplerin özünü onun için ve işte Allah'ın baktığı yer burası onun için Allah'ın baktığı yerden bakıyorsanız eğer mutlaka sizinle niyetleri hesaba katmanız gerekmedi dedim ya Mekke'de bir yarış yaşanıyordu. Bu yarış erdem yarışı değildi. Gerçek erdem yarışı değildi. Bir yarışı değildi. Bu yarış bir yerde dünyevi ihsan yarışıydı. İsim yarışıydı. Çünkü ölçüler öyle konmuştu. Gerçekten de kadim Araplarda şöyle kuş bakışı baktığınızda insani erdem olarak göreceğiniz birçok şey var. Öylesi bedevi bir toplumda Öylesi çölün ortasına mahkum olmuş bir toplumda, dünya toplumlarının bir çoğundan önde birçok güzelliklere ve özelliklere sahip olduğunu görürsünüz bu toplumun. Dilleri destan bir cömertlikleri var. Kendilerine sığınana düşmanları olsa, babalarının katili olsa dokunmazlar ve dokundurtmazlar da. Eğer kendilerine sığınan düşmanları ise onun düşmanlarıyla savaşırlar çok garip. Düşmanları olsa dahi onun üzerine yürüyen düşmanlarıyla savaşırlar. Bizi dedi bize sığındı diye. Yine bu insanlar önce çalarlar mesela bazı kabileler işte söyledim ya Gıfar kabilesi kervan olarak geçinirdi. Çalarlar soyarlar ama bir misafir geldiğinde de soydukları, çaldıkları, vurdukları her şeyi misafirin önüne dökerler. Yani böyle bir çelişki işte bu erdemler görünen gözle görünen ama dışarıdan bakınca erdem gibi gözüken bu şeylerin aslında temeline inince besinler. İçin yapıldığını, el gördülük yapıldığını anlıyorsunuz. Rabbimiz o toplumu terbiye ederken ahiret inancının bu kadar vurgulanması, o topluma erdemin gerçek kaynağının insanların niyetleri olduğunu ortaya koymak için. İşte burada bir zihnin devrimi, bir zihniyet devrimi inkılabı yapılıyordu aslında. Ve Kur'an bu inkılabı gerçekleştirdi. Bu inkılabı gerçekleştirdiği için anlayamadılar. Ebul Hakem diyordu ki, tamam diyordu, anladık. Bizim mahzumiler yarış yapıyor onlarla, oğullarıyla. Haşim Haşimoğulları yedirdi, biz daha fazlasını yedirdik. Haşimoğulları suladı, biz daha fazlasını suladık. Haşimoğulları yardım etti, biz daha fazlasını yardım ettik. Haşimoğulları, hacıları barındırdı, biz daha fazla barındırdık. E şimdi Haşimoğulları çıkmışlar, bir peygamber çıkarmışlar içlerinden. Problem diyordu şu, biz nereden bulacağız bir peygamber? Yani olayı bu noktaya taşıdılar. Aslında Utbe'nin bakışı da böyleydi, bakınız. Yamuk bakış olunca, Utbe biliyorsunuz Resulullah'ın büyük dedesinden kuzeni amcazadesi. Resulullah'ın büyük dedesi, Haşim'in kardeşi Abdüşşems'in torunudur Utbe. Utbe ve Şeybe, Resulullah'ın karşısında yer alan... Kodamanların ikisi. Ancak bunların itiraz biçimi farklı, öbürlerine benzemiyor. Hatta hatta Utbe ile Ebu Cehil arasında bir kavga geçiyor bu arada. Kavga nasıl biliyor musunuz? Ebu Cehil e diyor ki Utbe, ne yani diyor şimdi? Bizden bir kral, kral olmakla 5. göbekten büyük dedesi nikah ediyor. Büyük dedesi Beni Fihrin kralıymış bir zaman. Resulullah'ın büyük dedesi yani beşinci göbek dedesi. Bizden bir kralla bir peygamber çıkınca illa sizin de bir kralla bir peygamber mi çıkarmanız lazım? Kendisi de müşrik. Kabile yarıştırıyorlar. Bizim kabile sizin kabileyi. Bakınız kendisi de müşrik, utbenin kendisi. Hatta o zamanlara söylediğini hatırlayacaksınız utbenin. Ya diyor başarılı olursa biz Mekkeliler başarılı olmuş oluruz. Bizim bir peygamberimiz olmuş olur. Bundan ne zararımız olur ki Ama bunu derken temelde yatan düşünce hakikati tasdik değil. Problem bu. Tam bunları söylerken tevafuk ya Resulullah da orada Kabe'dedir. Davet yapıyordur. Bu sözlerini duyuyor Utbe'nin. Ve Resulullah müdahale ediyor. Utbe diyor Zaden. sen Allah'ı savunmuyorsun. Sen kabileni savun. Oysa ki kendisini savunuyor. Ama savunma biçimi farklı. Sen Allah'ı savunmuyorsun. Geçirdiğim hakikatleri savunmuyorsun diyor. Oysa şöyle düşünmesi gerekmez mi? Ya şimdilik bunu kafesleyelim. Yanımıza alalım. Bununla karşı tarafa gol atalım. İleride kozlarımızı paylaşırız. Diye düşünmesi lazım Resulullah. Böyle düşünme. Temelde yatan o yanlışlığa dikkat çekiyor. Aslında senin... Benden yana gözükmenle onların bana karşı çıkmasının temeli aynı diyor yani. Çünkü sen benden yana dururken Allah'tan yana değil, kabilenden yana. Benim senin amca zaten olduğum için benden yana duruyorsun. Problem bu. Hatırlayacaksınız. Tam bu aralarda bir olay daha oluyor. Ebu Leheb, Resulullah'ın can düşmanı. Çağırıyor. Yeğenim diyor. Tamam. Bundan böyle, kardeşimin yaptığı şeyin aynısını Ebu Talib'i e kastediyor. Benden de göreceksin. Bir sorun var. Nedir amca? Babam nerede? Abdülbut Talib. Fahu <gülüyor> afillah. O cehennemde. Vay hak diyor. Yazıklar olsun sana. Senin davetine, getirdiğine. Bundan sonra benden daha azılı bir düşman bulamayacaksın. Şimdi aslında Resulullah'ın buradaki söylemek istediği şey, ...Abdülmuttalib'in ahiretteki durumunu söylemek değil, kast o değil. Burada muhatabının sorusunun niçin sorduğu ve Resulullah'ın da bu sorunun maksadını anlamasıdır problem. Problem yoksa Abdülmuttalib'in yerini tayin değildir. Bu sözden, bu hadisten yola çıkarak Abdülmuttalib şurada demek abesle iştigaldir. Ama aslanan burada onun niçin sorduğunu bilmek. Baban eğer cennette dese ben de babamın yolundayım diyecek. O halde yani bu millet de babamın yolunda. Sen kime karşı çıkıyorsun diyecek de onun için. Problem burada. Resulullah'ın işte keskin zekası, felsefe ve basireti bu noktada gelen böyle bloka edici sorulara da karşılık veriyor ve daha başta net olan çağrısını bulandırmıyordu. Evet sevgili dostlarım, Mekke böyle. Mekke'de gerçekten de bir kafa karışıklığı var. Artık davet safasında dört aşama vardı. Bir sükud, görmezden gelme. Onu geçtiler. İkincisi. Alaya alma. Onu da geçtiler. Üçüncü aşama artık tazim. işkence aşaması. İşte o üçüncü aşamanın başlarındayız. Evlâ leke fe evlâ. Thumme evlâ leke fe evlâ. Eyahsebul insânu en yutrakesudâ. Bismillahirrahmanirrahim. O mâ hâlâqne s-semâvâti vel ağrıd. Ve ma beynahuma. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hasib annasu an yutrakuhu. an yakulu amanna. Ve la yuftanu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahaz. Allahu sanat. Lam yelil. Ve lam yulad. Ve lam yakul lahu. Kufu vallaha. Sadakallahu l-amun. Sevgili dostar. İman. Öyle bir tohum ki bir yere düştü mü mutlaka orayı yeşerti veriyor. Orayı cennete çeviriyor. Orada bir bahar estiriyor. Mekke'nin müşrik evlerinde en büyük korku bir iman bombası korkusuydu. Mekke'nin müşrik reisleri, kompradorları, Bakkişehir devletinin müşrik yöneticileri, şirkten beslenenler, şirk endüstrisinin ortakları, şirk anonim şirketinin hissedarları hep bir tek şeyden çok korkuyorlardı. Ya bir parçamızı bu iman seline kaptırırsak. Bu onları çok çünkü o zaman iddiaları boşa gidecekti. O zaman başkalarına nasıl mazeret söyleyeceklerdi? Ne diyeceklerdi? Nasıl ne yüzle bakacaklardı? Resulullah da buna çok gayret ediyordu. Onun için de onlarla savaşmıyor. Onlarla mücadele etmiyor. Tüm mücadelesini her müşrik evine bir iman bombası atmaya ediyordu Eğer bir müşrik cehennemine, bir mümin cennetini içine atarsa, aynen tarlaya bir tohum düşmüş gibi, bazen, bire kaç vereceği belli olmuyor. Koca bir sülaleyi, bir aileyi, hatta bazen bir boyun tümünü birden peşine takıp getiriyordu. Ebu Leheb, Korkunç bir kin ile hem de yemin ederek Mekkelilere garanti vermişti. Arkanızdayım amcasıyım ama arkanızdayım. Benim gibi bir destek sizin için çok anlam ifade ediyor. Lakin Ebu Leheb kurtaramadı işi. Örneğin kız kardeşlerine engel olamadı. Peygamberin halası Erva daha davetin ilk yıllarında Resulullah'a koşu Yeninin davetine koşuver. Erva'nın oğlu Resulullah'ın davetine koşuver. Oysa ki Ebu Leheb kız kardeşlerini ara ara toplayıp aman ha diyordu. Ailenizin biz büyüklerinden habersiz bir şey yapmaya kalkmayın. Ama Erva bu sefer karşı taarruza geçmişti Resulullah'ın hala. Eğer yeğenime bir şey yaparsan seni ellerimle parçalarım diyor. Kardeşim, Ebu Lehebe. Böyle olmuştu. Yani aileye bir bomba düşmüştü. Beni taraftan Utbe'yi biliyorsunuz. Şemsilerden Utbe'yi. Ta büyük dededen Resulullah'a akraba düşüyor. Dedeler beraber. Şems ile Resulullah'ın büyük dedesi Haçim kardeşler. Utbe her ne kadar yumuşak. Her ne kadar boy asabiyeti dolayısıyla Resulullah'a bir parça yumuşak davranıyorsa da aslında onunkisi bir siyaset. Ama eve ateş düştü. Utbe oğlunu kaybetti. Evet, Ebu Huzeyfe, Utbe'nin oğlu Ebu Huzeyfe, genç Ebu Huzeyfe Resulullah'ın yoluna geri verdi. Artık babasıyla evde münakaşa başlıyordu. Babasına da çok bağlı bir çocuktu Ebu Huzeyfe. Hem ailesini idare ediyor ama hem de Resulullah'ın verdiği görevleri hiç aksatmıyordu. Çok siyasi bir biçimde götürüyordu işi. Mümkün olduğu kadar ailede bir savaşa meydan vermiyordu. Ama işin garibi şu, Ebu Hüzeyfe mümin olduktan sonra Utbe'nin çenesi durmuştu. Şimdi Utbe ne zaman müşriklerin yanında ağzını açacak olsa git oğlunu hallet diyorlar. Git oğlunu hallet. Beni Ümeyye'nin uluları artık bir şey diyemiyorlardı. Hatta ilginçtir. Ebu Süfyan, Beni Ümeyye'nin yeni reisi, harbin yerine geçen yeni reisi Ebu Süfyan, yeğenlerini de kaptırmıştı. Işte. Şimdi Ebu Süfyan ağzını açsa diyorlardı ki, git yeğenlerini hallet, Sen ne konuşuyorsun, senin ne konuşmaya hakkında. Tabii, beri taraftan, beni mahzum da çevriliyordu. Bir taraftan. Çünkü gençler davete daha çabuk kulak veriyorlardı. Çünkü gençlerin yüreği nasırlaşmamıştı henüz. Üçe ayrılabilirdi toplum. Hastalıktan artık ölmüş olanlar. Yani mühürlenenler, ölüler, dik sürünenler. Yürüyen ölüler. İkincisi hastalıklı olanlar. Üçüncüsü henüz hastalanmamış olanlar. Gençler henüz hastalanmamış olanlar. Onun içinde çok çabuk bu mesajı algılıyorlardı. Mesaja, davete evet diyorlardı. Ötekiler gibi hesapları yoktu babalarının, dedelerinin, dayılarının, amcalarının bir takım hesapları vardı. Menfaatleri vardı, çıkarları vardı. Gençler her ne kadar duygusal davranıyorlar, her ne kadar delikanlılık çağlarını yaşıyorlarsa da onlar daha menfaatten ari düşünüyorlardı olayı. Onun içinde çabuk cevap veriyorlardı. Beni Mahzum'un içerisinden daha önce Erkam bin Ebil Erkam'ı zikretmiştim. Beni Mahzum'un ilk firesi oydu. Ama bilmiyordu. Uzun bir süre bunu öğrenemedi. <gülüyor> Resulullah'ın talimatı gereği Beni Mahzum Erkam'ın zama girdiğini öğrenemedi. Lakin öbür taraftan yine çevriliyordu. Hatta boğullarından Fatıma elden çıktı. Beni Mahzum'un dünürleri ve Beni Mahzum'a ait bir başka kol. Batıma ve kocası. Elden çıktı. Ebu Cehil çok geçmeden aileden çok büyük bir fire daha verdi. Kızını. Kızını İslam'a verdi. Tabi onunla da kalmadı. Arkası geldi. Yine Beni Ümeyye'ye akraba bir kol olan Ebu Selem'e ve Ümmü Selem'e. Önce ümüseleme mümin oldu. Ondan sonra kocasını İslam'a getirdi. Bazen tersi oluyor, kocalar hanımlarını getiriyorlardı. Bazen tersi oluyor, hanımlar kocalarını getiriyorlardı. Bazen evlatlar babalarını ve annelerini getiriyorlardı. Bazen de getiremiyorlardı. Bu bekir Müslüman olmuştu, oğlu Abdülkabe sonuna kadar değil, büyük Bir... oldu, getiremez, olmadı. Babam Müslüman. ...oğlunu imana getiriyorlar. Aynen Nuh peygamber gibi. Peygamber oğlu olmanız hiçbir şey ifade etmiyor. Kenan olsanız ne yazar. Babanız peygamber olsa ne yazar. Sanki peygamberler tarihindeki tüm örnekler... ...yaşanıyordu asrı saadette. Bugün de yaşanıyor. Bazen evladı mümin oluyordu. Ama annesine, babasına sözü geçmiyordu. Evet, bir yandan... ...dediğim gibi... ...Hattab'ın kızı Fatıma... İmanı benimsemişti kocasıyla birlikte. Hem de bu da önce hanımı benimsemiş, sonra kocası kendisine evlenme teklif ettiğinde mehir bedelin iman olur demişti. O da geldi. Böyleydi, böyleydi. Hediyeler böyleydi. At, araba, evlat, yat değil. Kat değil. İman. İman hediyesi. Allah'a. Allah'a bir yiğit bağışlıyorlar. Bir can bağışlıyorlar. Tabii Ebu Cehil'in Hazreti Ömer'in dayıs olduğunu biliyor musunuz? Annesinin kardeşidir. Ömer. Dolayısıyla... ...kardeşi Fatıma'nın mümin olduğunu bilmiyordu. Bir ara Fatıma'nın... ...bir kavga sırasında... ...işte... ...Rasulullah'a olan Çin'ini... ...kusunca... ...oradakilerden biri... ...ibbet de dedi sen kardeşini hallet. Hep birbirine atıyorlardı böyle... Yani sen falancayı hallet, sen git de oğlunla uğraş, sen git de kardeşinle uğraş. Yani Allah her birinin ocağına bir cennet düşürmüştü. Onun için hiçbirinin diğerine söyleyecek şey yok. Öyle deyince, ne? mı? evet Fatıma. Senin haberin yok, sen uyuyorsun. O hışımla geldi, yaklaştı, evden sesler geliyor. Sesler daha önce duyduğu, Kâbe'de duyduğu sesler, yani Kur'an sesi. Bir nebze kulak verdi. Ondan sonra girdi. Fatıma'ya hocam derdi. Ne yapacaksın? Anladı Fatıma kız kardeşi. Kuşumla gelmişti. Çünkü. Bir tane tokat çekti ona. Onun ağzı yüzük han içinde kalmıştı. Tabii Fatıma bu sefer hiçbir şeyi gizleme gereği duymadı. Evet. Ben de iman ettim. Hocam da iman etti. Allah'ın Resulü'nün arkasındayım. Sana rağmen Falana, falana, falana, falana rağmen arkasında. Tabi o bağırıyor, o bağırıyordu. Karşılıklı uzun bir atışma süreci. Bu arada kocasılar üzerine geldi. Efendim. Fatıma ağlamaya başladı. Ne istiyorsunuz? Resulullah'tan ne istiyorsunuz? Hiç dinlediniz mi? Hiç kulak verdiniz mi? Hiç düşündünüz mü? İçinde bulunduğunuz durumu hiç fark ettiniz mi? Uzun bir nasihatçı. Tabii farklı bir duyguyla gelen Ömer orada içinde fırtınalar esmeye başladı. Gelgitler başladı. Gerçekten bir sarkaç gibi imanla küfür arasında korkunç bir git gel yaşıyor. Duydukları Allah bullak etmişti. Gerçekten bir kadın kendisine öyle bir ders veriyordu ki Mekke'de erkekler şereflerine pek yakıştıramazlardı. Bir kadından nasihat alacaklar. Ömer, özellikle Ömer. Ama gerçekten de. Tabii vakit saat meselesi bir parça. O anda orada. Yürek iklimi değişecektir. Bir fırtına esecek. Bir ihtilal olacaktır yürekte. Bir inkılav olacaktır. Allah bunu takdir etmiştir. O da sebep olmuştur. Neydi biraz önce okuduğunuz Taha suresi yeni etmişti. Taha suresi yeni dağıtılmıştı. Bir tatlı gibi dağıtıyorlardı yeni inen ayetleri evlere. Onlar da... Sanki bir düğün tatlısı gibi gidip alıyorlardı. Yeni bir ayet, yeni bir sure indiği zaman birbirlerine büyük bir hazine bulmuş gibi muştuluyorlardı, müjdeliyorlardı. Öyle bir aşla yapıyorlardı ki bu işi eğer ayet gece yarısı duyurulursa hiç uykuyu falan dinlemiyorlar. Gece yarısı herkes birbirine büyük bir hediyeyi sunar gibi ayeti sunuyordu. Biz yani bize son olarak bunları konuştu. Bizimle şu... ...şunları şunları konuşarak diyaloğa geçti dergesine, böyle götürüyorlardı. Kur'an onlar için sıcak, sımsıcak bir ülke, sımsıcak bir yürek, sımsıcak bir kucak olmuştu. Kendilerini kaldırıp o kucağa atıyorlardı, o yüreğe sığınıyorlardı. Onun için ayetler karşısında kör ve sağır davranmıyorlar. Ayetleri tadıyor, kokluyor, hissediyor, dokunuyor, içiyor ve ayetleri hayatlarına geçiriyorlardı. Ayet oluyorlardı. İç ayaklı ayetler oluyorlardı. Onun için de son inen Taha suresinin ilgili ayetlerini böyle içercesini okuyorlardı. İşte o ayetleri çıkarmıştı. O ayetler karşısında büyülendi Ömer. Bunlar dedi daha önce duyulmamış sözler. Gerçekten, gerçekten etkilenmişti. Ve ondan sonra Resulullah'ın kapısına gitti. Yine karma karışık duygular. Ne yapacağını bilmiyor. Oysa ki Mekke'nin kodamanları önünde <gülüyor> "Halledemediniz bu işi elinize yüzünüze bulaştırdınız. Ben halledeceğim tek başıma." diye çıkmıştı. Ama halletmek için gelen Ömer halledilmişti. Resulullah'ın bulunduğu evin kapısında nöbetçi olan sahabe Ömer'in geldiğini görünce, Ömer'in halini daha önce bildiği için hemen içeri haber uçurmuş Resulullah da "Bırakın gelsin." Ömer geldi, müşrik olarak girdiği kapıdan, mümin olarak, Ömer olarak çıktı. Evet, müşrik Ömer olarak girdiği kapıdan, Hazreti Ömer olarak çıktı. Mümin Ömer olarak çıktı. Sebep? Aynen büyük şairimiz, değerli mütefekkir Sesayi Karakoç'un dediği gibi, İslam'ı öyle güzel yaşa, öyle güzel yaşa ki, seni öldürmeye gelen sen de dirilsin. İslam'ı öyle güzel yaşarsanız, eğer sizi öldürmeye gelen, sizde dirilecektir, sizde hayat bulacak, siz insan dirilten bir sağaltıcı soluk olacaksınız o zaman. Eğer iki ayaklı iman olursa. İşte Mekke'deki her eve böyle bir iman bombası düşüyordu. Bir eve iman bombası düştüğü zaman o ev iflah olmuyordu artık. Sürükleyip getiriyordu çünkü imanın cazibesi kendisindendir. İman caziptir. Bugün de aynı şey geçerli, gelecekte de aynı şey geçerli olacak. Onun için bir aileye bir tane iman bombası atmaya bakın. Bir tane, çok değil. Bir tane girsin ucundan, kıyısından. Bırakın ondan sonra. Bırakın ondan sonra. İman caziptir. Yeşertir gider etrafını. Göreceksin. Bire kaç vereceğini Allah bilir. Eğer salim ve sağlıklı bir biçimde atılmış bilgi ve iman üzerine kurulmuşsa o hayat, o attığınız tohum, o zaman göreceksiniz o aileyi. Belki o ailenin bağlı olduğu tüm bir boyu, obayı alıp gelecek. Onun için iman bizatihi cazip. Cazibesi kendi bünyesinden de. Onun için çok kızdığınız, çok öfkelendiğiniz, imanla, İslamla, Allah'la çok savaşan ailelere yapacağınız en büyük taarırız o ailenin içinden bir fidanın imana kanması olacak. Onu iman eri yapın, bırakın salın içine. Göreceksiniz. Çok farklı şeyler olacak. İşte Resulullah'ın yaptığına da bu. Ve bu dönemde inen ayetlerin tabiatına <gülüyor> bakıyoruz. Bu dönemde inen ayetlerde bazı özellikler görüyoruz. Bu dönem özellikle hicretin 4 ila 6. yılları arası. Ki zaten Hazreti Ömer için de bu söyleniyor. 4 ila 6. yılları arasında bu dönemde inen ayetlerde temel bir özellik olarak şunu görüyoruz. Beynel Kafü veraja, korku ile ümit arasında müminler terbiye ediliyorlar. Bir, umutlandırılıyorlar cennetle. bir cehennemle uyarılıyorlar. Bu dönemde inen ayetlerin hemen tamamında bu özellik görülüyor. İkinci özellik bu dönemde inen ayetlerden bir amaç sunma. İnsanlara bir amaç sunma. Bu amaçla. İnsanların başı boş olmadığını ifade eden ayetler. İşte hutbemin girişinde okuduğum ayetler. Evla le kefe evla. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Tümme evla leke kefe evla. Ardından yine yazıklar olsun sana. Yine yazıklar olsun. Ayhsebul e insanu en yutrakesuda. Yoksa insan başı boş bırakılacağını mı sanıyorsun? ...yularını boynuna dolayacağımızı mı sanıyor? Saldım çayıra diyeceğimizi mi sanıyor? Hayır. İnsan yılkı atı değil. İnsanı bir amac için yarat. Bu, bu manayı ne veriyordu? Yine hutbemin başında okudum. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِينَ Mükerrer ayetlerdendir Kur'an'da gelen bu. Biz... Gökleri ve yeri oynamak için yaratmadı Ve o ikisi arasındakileri oynamak için yaratmadı. Ne müthiş ayet değil. Mi? Oynamak için yaratmadı. Ey insan eğer sen göklere yere o ikisi arasındakilere bakarken bunlarda Allah'ın varlığının tecellisini görmüyorsan sen bunlara Allah oyuncak için yarattı gibi bakıyorsun dedi. Allah'a hakaret ediyorsun. Maksadına matuf kullanmıyorsun demek. Bu da onu tekrar adeta tamamlıyor. Ben cinleri ve insanları başka bir şey için değil yalnızca, yalnızca kulluk etsinler diye. Evet, oynamak için değil. Allah'ın oyuncağı ihtiyacı yok dostlar. Onun için hep bu dönemde inen ayetler yere göğe dikkat çekiyor. uluhiyetin ve rububiyetin sembollerine dikkat çekiyor. Çünkü varlık hep varlık onu çağrıştırıyor. Onu andırıyor, ona götürüyor. Varlık bir alamettir, ayettir. Ayet ne demek? Belge demek, işaret demek, alamet demek. Neye? Allah'a. Allah'ın varlığına bir belge. Varlığa bakacaksınız, esere bakacaksınız müessiri göreceksiniz. Bu mihraba bakacaksınız. Bu mihrabı yapan mı müessiri göreceksiniz. Bir tabloya bakarken o tablonun ustasını da aynı zamanda görürsünüz. Ve bir tabloya ne güzel tablo dediğinizde ne güzel yapmış bunu ustası demek olur. Sanatkarı demek olur. Onun için Allah'ın ayetlerine bakarken maşaallah deriz. için. Ustasına gönderme yaparız. Ustasını unutmadığımızı hatırlarız. Kendi kendine olmadı bu deriz. Allah diledi de oldu deriz. Allah ol dedi, Allah istedi, Allah el kattı da oldu deriz. Ve müessiri unutmadığımızın işaretini veririz maşallah demekle. De. Müessiri var bunun deriz Kendi kendine olma. Bu güzellik ona aitti. Onun için bu dönemde evet, hep öyleydi. Efe la yanzurune ilel ibli keyfe hulgat. Bakmazlar mı deveye? Nasıl yaratıldı? Ve ilel semai keyfe rufiat. Ve ilel ardı keyfe nusibat. Ve ilel cibali keyfe Böyle. Devam gidiyor. Göğe bakmazlar mı? Nasıl yükseltildi? Yere bakmazlar mı? Nasıl yayıldı? Dağlara bakmazlar mı? Nasıl pekiştirildi? Sabitleşti. Böyle dikkatimizi hep ona çekiyor. Yerlere göklere çekiyor. Allah yerleri ve gökleri boşuna yaratmamıştır diyor bir başka yerde. Ve hep böyle dikkatimizi ...varlığa çekiyordu bu dönemde inen ayetler. Bu dönemde inen ayetlerin genel özelliklerinden biri de... ...dediğim gibi hep etere bakıp müessiri görmekle ilgili. Bir başka özelliği yine bu dönemde inen ayetler... ...daima insanları kendi özbenliklerine bakmaya, içlerini okumaya... ...içlerinde bir geziye çıkmaya davet ediyordu. Onun içinde ...insana bir ayet olarak baktığını... ...beyan ediyordu Kur'an sık sık. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَاقِلِ Yeryüzünde... ...gönlü yatışarak iman edecekler için... ...Allah'ın belgeleri vardır. Vafi <gülüyor> enfusikum. ...ve kendi benliğinizde, öz benliğinizde de Allah'ın belgeleri vardır. Evela ta'akil. Hâlâ akıllanmayacak. hala akletmeyecek misiniz? Kendi öz benliğinizdeki Allah'ın ayetlerini keşfetmeyecek misiniz? Kendi iç dünyanızdaki zenginliklerin keşfine çıkmayacak mısın? Kendi kendinizi bulmayacak mısınız... Kendi kendinizle bütünleşmeyecek misiniz? İç dünyanızın zengin ikliminde geziye çıkmayacak mısınız? İçinizin mutsuz bucaksız ummanlarına dalmayacak mısınız? İçinizdeki o kırkıncı odayı keşfetmeyecek misiniz? Bu neyi getirir? Bu kendinizle tanışmayı getirir. Kendinizle tanışırsanız kendinizle barışırsınız. Kendinizle barışırsanız, hakikatle barışırsınız. Allah'la tanışır, Allah'la barışırsınız. Kendinizle tanışırsanız o zaman yerinizi bulursunuz. Rolünüzü öğrenirsiniz. Kainat içindeki rolünüzü kabul eder. Ve ya Rabbi benim için tercih ettiğim rol benim tercihimdir. Ben benim için tercihini kabul ettim, tasdik ettim ve benim için tayin ettiğim rolü oynayacağım dersiniz. O zaman kendinizden, yani Allah'ın sizi yerleştiği yerden memnun olursunuz. Bu Allah'tan memnun olmak anlamına gelir. Razı olduğunuz bir Allah sizden de razı olacaktır. Razı olmadığınız bir Allah sizden razı olmayacaktır. Allah'tan razı olmanız, Allah'ın sizi yerleştirdiği role razı olmanız anlamına gelir. İşte bütün bunlar hep başa dönecek olursak kendinizi keşifle başlıyor. İç dünyanızı keşifle başlıyor. 40. odanızı keşifle başlıyor. Bu bütün insan olmanızı da temin edecektir. Yarım insan, çeyrek insan olmaktan kurtaracaktır sizi. Yarım insandan tam işsadır olmaz, çeyrek insandan tam işsadır olmaz. Şöyle bakın etrafınıza, çektiğimiz sıkıntılar siyasette, ekonomide, sosyal alanda, hatta dini alanda, tüm alanlarda çektiğimiz sıkıntılar insan problemidir, insan sıkıntısıdır. İnsan problemini ortaya çıkaran en büyük etmen de yarım insan, çeyrek insanlarla iş yapıyor oluşumuzdur. Tam insanlarla iş yapamıyor oluşumuzdur. Onun için problem aslında ta derinlere gidiyor ve bu dönemde Kur'an nazil olan ayetlerine baktığımızda hem insanları enfüsî hem de afâki olarak hem içine, hem dışına geliştiriyor, büyütüyor, hem enfüsi olarak yüreğine doğru insana bir keşif teklif ederken, bu dönemdeki nazil olan ayetler, hem de dışına doğru ta uzayın derinliklerinden varlığın keşfedebildiği her tür yansımasına varana dek, iç ve dış keşiflerle Allah'a daha alameti, bilgisi, irfanı, ayeti, ihsası, İması ile ilme dayalı, bilgiye dayalı bir iman zemini kuruyordu bu dönemde nazil olan ayetler. İşte sevgili dostlar aslında her zaman sık sık tekrar ettiğim iman devrimi, Asıl Saadet İslam inkılabı bir avuç insan üzerinde yükseldi derken bu bir avuç insanın özelliklerinin neler olduğunu da ancak Kur'an'ın terbiye sisteminden öğrenebiliriz. Bu bir avuç insan yani sayıların değil kalitenin yeryüzünde, yeryüzünde tarihin aktif öznesi olan tüm dönemlerde bu dönemlerin aktif öznelerinin kaliteli insanlar olduğunun bilinen bir gerçek olması hasebiyle Yeryüzü tarihinin insanlık destanının en önemli kırılma noktalarından biri olan Asr-ı Saadet İnkılabı'nın temelinde yatan insan unsuru da hep Kur'an'ın işte böylesine içine ve dışına doğru derinleştirdiği ve büyüttüğü insan modeliyle gerçekleşmişti. Ve ahiru da'vana hamdulillahi rabbil alemin.